Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve safihi ecma'in ee, Kıymetli arkadaşlar, Nur Suresi e, tefsirini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Elmanlı Hamdi Yazır'dan. Ee, biliyorsunuz e, Nur ayetinin tefsirini okuduktan sonra e, Gazali'nin e, bu ayetin tefsiri üzerine yazdığı Mişkatül Envar isimli eserini ee, özetlemiştik sonra e, ayet-i kerimeye yani Nur suresinin 35. ayet-i kerimesine bağlanan e, aynı konudan bahseden onu, onu tamamlayan 3 e, ayeti daha okuduk ve 38. ayeti bitirmiş olduk geçen hafta e, bugün e, Nur'un tam zıttı zulümatın anlatıldığı karanlıkların anlatıldığı ayet-i ile başlıyoruz 39. ayet-i ile başlıyoruz ve keferu Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Lalemin ve salat ve salam Allah Rasuluna Muhammedu alaihi wasallam. Ve kifaro aamalhum kserab bi qiya't yapsabhu ma'a böyle başlıyor ayet kelime. Küfredenlere gelince biliyorsunuz arkadaşlar küfür örtmek demektir. Sözlük anlamıyla, hakikatin üstünü örtmek demek. Yani Kur'an'daki anlamıyla kafirler yani inançsızlar hakikatin üstünü örttükleri için, gerçeği kabul etmedikleri, reddettikleri için onlara örten anlamında kafir denilmiştir. Benim çocukluk yıllarımda diyebileceğim, yani ilk gençlik yıllarım diyelim, İlk gençlik yıllarımda çok okuduğum Seyit Kutup, Allah rahmet eylesin. E, hangi eserinde, nerede söylüyor hatırlamıyorum ama onun bir sözü var. Diyor ki, e, çok etkilenmişimdir ondan ve bugün de onun bir tezahürünü yaşadığım için e, ve konumuzla da ilgili olduğu için o hatırayı nakledeyim size o sözü. E, Seyit Kutup diyor ki, kendisi de böyle yaşadı biliyorsunuz ve bu şekilde öldü. Eğer diyor hakikati, Gür bir sesle söylerseniz kalbinde hakikat sevgisi olan birkaç kişi olsun sizi bulur diyor. Fakat hakikati mırın kırın ederek anlatırsanız hiç kimse sizin bulmaz diyor. Yani hakikat arkadaşlar işte Nur ayetinde anlattığımız gibi anlatmaya çalıştığımız gibi daha doğrusu. E, yeri göğü bütün varlığı kuşatan son derece kuvvetli, bariz göz önünde bir aydınlıktır, muhteşem bir aydınlıktır hakikat çok kuvvetlidir yani e, burada mesele siz hakikate açık mısınız yani Seyyid Kutub'un bu sözünde vurgu e, hakikate muhatap olan kişiler içindir ve hakikati dile getirenin onu nasıl bir üslupla, nasıl bir güvenle dile getirdiği meselesidir. Eğer siz hakikati yüksek sesle, gür bir sesle ve kendinizden çok emin olarak, çünkü hakikati anlatıyorsunuz yani, gerçeği anlatıyorsunuz, bu şekilde anlatırsanız kalbinde hakikat sevgisi olanlar sizi gelir bulur diyor. Bugün çok sevdiğim bir genç arkadaşımla buluştuk kardeşimle öyle diyelim e, ve o onunla konuşurken dedi ki e, hakikati çok net inşallah yani öyledir onun e, teşhisi e, ben de temenni edeyim öyle olmasına hakikati çok net yani dini anlatırken çok net anlattığınız için dedi size güveniyorum bu benim için çok büyük bir, bir madalya gibi bir şey oldu yani e, dolayısıyla bir, büyük bir ödül bir gençten bunu duymak Dolayısıyla arkadaşlar işte o kuvvetli, gün gibi ortada, yeri göğü kuşatmış olan o nuru, o hakikati örtmeye çalıştığı için inkarcılara kafir deniyor. Ve elhamdülillah yani doğru yolda olduğumuzun alametlerinden birisi de arkadaşlar sizin doğru yolda olduğunu düşündüğünüz kişilerle eylemlerinizin örtüşmesidir. Tabii her zaman insan kendisinden kuşku duymalıdır. Yani şey anlamında öz eleştiri ve e, nefis muhasebesi anlamında. Her zaman kendisinden kuşku duymalıdır. Fakat biz neyden bahsediyoruz arkadaşlar burada? Şimdi bakın benim karşımda şu anda işte 1300 kişi var. Ben ne anlatıyorum? Allah'ın kitabını anlatıyorum. Bu kitap arkadaşlar çok açıktır ki çoğumuzun belki de hepimizin nefsine uymayan yerleri olacaktır. Hevamıza uymayan yerleri olacaktır. Bakın ben ke kendimi söylüyorum, ben de dahil yani. E, niye? Çünkü bu kitap nefsimizi hizaya sokmak için geldi. Bizi nefsimizle ve şeytanla baş başa bırakmamak için geldi. E, bizi içgüdülerimize mahkum etmemek için, bizi e, gideceğimiz yer konusunda aydınlatmak ve bizi aşağı çekmeye çalışan Hayvani tabiatımıza karşı bize yardım etmek için geldi. Hakikati göstermek için geldi. Ve allah Teala hakikati anlatırken mırın kırın etmez arkadaşlar. Yani meal okumanızı çok tavsiye ederim. Hüküm çıkarmaya kalkışmadan. En azından neden bahsediliyor diye görebilmek için. Nasıl sarsan ayetler olduğunu göreceksiniz. Ve e, dine itiraz ederken ya da işte dine dair kuşkular e, geliştirirken iç dünyamızda e, bunun sebebi dini hakikatlerin hoşumuza gitmemesi olamaz. Tabii ki gitmeyecek zaten. Bundan daha normal ne olabilir ki yani? Bilhassa da kurallar kısmı. Ve siz de bir başkasına anlatırken arkadaşlar e, adeta haşa haşa yani yanlış anlaşılmaya da çok müsait bir platform burası korkuyorum ama sonuçta efendim inşallah bir orta yolda buluşacağız birbirimizi anlayacağız biraz uzun anlatırsak açıklarsak kendimizi arkadaşlar sonuçta sanki haşa Allah Teala böyle biraz ne bileyim biraz böyle sert konuşmuş da hani biz onu yumuşatalım böyle bir yetkimiz var mı bizim yani Öyle bir hakkımız var mı? Anlatabiliyor muyum? Bazı insanları dinliyorum. Yani Kur'an'daki mesela bir ifadeyi seçiyor. Çünkü o ifade e, bugüne çok hitap ediyor. Bugünün beklentisine insanların e, duymak istediği şey o yani. E, onu seçiyor ve devamlı onu anlatıyor. E, ama işte biri tarafta şu ayetler de var. Sanki onlar hiç yokmuş gibi, onlar hiç gündeminde yok yani. Dolayısıyla Kur'an'a arkadaşlar bütüncül bir bakış açısıyla bakmak ve tekrar tekrar altını çiziyorum. Bütün bu Allah Teala'nın yaptığı açıklamaları, hükümleri, efendim, tahlilleri başkaları için değil. Öncelikle ve öncelikle bilhassa ve bilhassa kendimiz için yapmak. Çünkü arkadaşlar ben Allah'ın huzuruna çıktığımda tek başıma olacağım siz de tek başınıza olacaksınız ancak kim müstesna e, e, takva sahibi olanlar ve takvada birbirleriyle dostluk yapanlar müstesna onlar birbirlerinin lehine şahitlik yapacaklar ama onun dışında arkadaşlar hepimiz tek başımıza olacağız yani ben sizin hoşunuza gitmek için sizin onayınızı almak işte kitlemi genişletmek veyahut da işte bir hedef kitlem vardır birilerine yaranmak istiyorumdur hoşuna gitme, onların takdirini kazanmak istiyorumdur ee, mesela diyelim ki gençlerin takdirini kazanmak istiyorum gençlerin e, takibini artırmak istiyorum onların hoşlanacağı şekilde konuştuğumda ve bunu yaparken çizmeyi haddi aşıp yani sınırları aşıp Allah Teala'nın söylemediği şeyleri söyletmek, söylediği şeyleri de yokmuş gibi yapmak e, gibi yanlış bir yola girdiğimde arkadaşlar ben hesap verirken o gençler benim yanımda olacak mı tam tersine eğer bir de ben onları böyle yaparak e, yoldan azıcık saptırmışsam yani yolu farklılaştırmışsam bir de onların günahlarını da üstlenmiş olarak çıkacağım Allah'ın huzuruna bu bakımdan yani Allah'ın kitabında mesela işte vellediğine kefero kafirler Hoşumuza gitmiyor. Ne diyoruz? inkarcılar diyoruz. Mesela inkar edenler diyoruz. Halbuki kafir diye bir kelime bizim Türkçemize de girmiştir yani. Ama kafir kelimesi böyle birini, hani birine söylendiği zaman çok ağır geldiği için bize e, onu e, şey yapıyoruz değil mi? <gülüyor> Yumuşatıyoruz kendimizce. Bu ve benzeri pek çok şey yapıyoruz arkadaşlar. E, inşallah Rabbimiz e, yanlışlarımızı e, bilmeden yaptığımız yanlışlarımızı lütfu keremiyle ıslah etsin düzeltsin e, bilerek yanlış yapmaktan kasti bir yanlış yapmaktan da bizi ömür boyunca hangi konuda olursa olsun muhafaza buyursun <gülüyor> o küfredenler o inkar edenler <gülüyor> onların amelleri var ya diyor bakın bu çok sorduğunuz bir soru kafirlerin iyi amelleri ne olacak onların Efendim güzel işleri yok mu? Onlar insanlığa yararlı işler yapmıyorlar mı? Onların iyi amelleri keserabin, biqiatin, çöldeki, engin bir çöldeki serap gibidir diyor. Yahsebuhu zam'anuma'a, susuz insan uzaktan baktığında onu su zanneder. Ee, nasıl ki susamış birisi çölde giderken bir, filmlerden biliyoruz Allah'tan yani o şartlarda hiçbirimiz kalmayalım efendim susamış birisi yanında su yok çölde giderken uzaktan gördüğü buharı veya dumanı efendim su zannediyorsa işte o kafirlerin amelleri de kıyamet gününde öyle olacak arkadaşlar hatta izha ehu lam yecidhu şey'en yakınına geldiği zaman yani buradaki benzetmeyi anlıyorsunuz kıyamet kopup da amelleriyle baş başa kaldığı zaman kendisiyle baş başa kaldığı zaman e, hiçbir şey bulamayacak. Nihayet ona vardığı vakit onu bir şey bulmaz. Yani boş hiçbir şey. Bir gidiyor ki oraya su yok hiçbir şey yok. Ve bir bakar ki Allah yanında. Yani bakın Allah'ı inkar etmişti ama bir takım amelleri vardı o amellerin işine yarayacağını zannediyordu onun için Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar imanın kıymeti konusuna tekrar tekrar bakmamız lazım iman nedir? E, acizane kanaatim arkadaşlar iman e, ahireti, ahiretin nasıl diyelim vizesi gibidir yani vizeniz yoksa oraya giremezsiniz efendim, oradan yararlanamazsınız işte ama şu otelde yer ayırttım, işte şu kadar para harcadım, işte şu kadar ödeme yaptım, hiçbir hiçbirisine bakılmaz. Veya işte ben sizin devletiniz için şu kadar şunu yaptım, bunu yaptım, hiçbirisine bakılmaz. Arkadaşlar vizenize bakılır. Yani imanın, Kur'an-ı Kerim'de iyiliğin, ahlakın da ön şartı olarak koşulur iman başka ayetlerde. Efendim imanın baraj olduğunu... O barajı aşmadığınız sürece iman dışındaki diğer şeylerin orada bir anlam ifade etmeyeceğini bilmemiz lazım arkadaşlar. Yani Kur'an böyle söylüyor. Kur'an böyle söylüyor. Ama biz ne istiyoruz? Bizim nefsimiz ne istiyor? Biz istiyoruz ki imanı olmayıp ama insanlığa çok büyük katkısı olan insanlar var. İşte onları Allah Teala boşa gitmesin. Yani şimdi işte çok sorulan sorudur Edison cennete gitmeyecek mi? meselesi e, Tabii bir de şu var arkadaşlar yani Edison imansız mı bilmiyoruz ki Tolstoy imansız mı yani diyeebilir imansız diyebilir miyiz onlara efendim bu konuda çok tartışılıyor veyahut da işte dünyanın öbür ucundaki İslam'dan hiç haberi olmamış kendisine böyle bir din anlatılmamış bir tebliğ ulaşmamış yani sadece medyadan duyduğu kadarıyla İslam deyince aklına sadece kafa kesen teröristler geliyor hani bu insan kendi inancına göre kend, yani Hristiyanlığa, Yahudiler her neyse yaşıyorsa Yahudi olması da mazur görülmesi biraz zor. Çünkü Yahudilerin değil mi Hz. İsa'ya iman etmeleri gerekiyordu. Ondan sonra da Efendimiz'e iman etmeleri gerekiyordu. Bunların durumu ne olacak? Bir defa şunu söyleyeyim ben arkadaşlar. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuduğum kadarıyla çünkü mesela ehli kitaptan bahsederken allah Teala Onların hepsi bir değil, onların içinde geceleri sabaha kadar gözyaşlarıyla Allah'a dua eden, secde eden insanlar var diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bazı onların, onların da içine katarak bunlardan şöyle şöyle olanlar cennete gideceklerdir diyor. Onlara hiçbir korku olmayacak diyor. Böyle ifadeler var. Dolayısıyla bunlardan benim çıkardığım arkadaşlar, kimin cennete gideceğine benim hiç karışmamam gerektiğidir. Ben kendi adıma böyle bir netice çıkardım. Yani kimin cennete gideceği, kimin gitmeyeceği benimle ilgili değil. Çünkü bu çok kompleks bir konu. Her birey inançlarıyla ve davranışlarıyla birlikte tek başına bir dünya ve her birini tek tek Allah değerlendirecek. Cennet Allah'ın, kul Allah'ın, kitap Allah'ın. O kitaba göre, e, onun şartlarına göre, Efendim her bir insanı ve o insana sunulan imkanlara göre her bir insanı Allah Teala tek tek değerlendirecek. Burada asıl düşünmem gereken ben bak, bakın kendi adıma söylüyorum. Asıl düşünmem gereken benim ben. Allah Teala bana daha işte 8-10 yaşındayken ailemin terbiyesiyle bu inancı nasip etmiş. 15-20 yaşlarında bütün neredeyse yani e, hani bir yüzeysel de olsa bütün hadisten, fıkıhtan, tefsirden akaitten, kelamdan, siyerden haberdar etmiş Arapça öğretmiş, Kur'an'ın ezberlenmesini nasip etmiş sonra bir de üstüne ilahiyat tahsili nasip etmiş daha e, derinlemesine incelemek için yolların nasıl olacağını bana göstermiş bütün kaynaklara erişim vermiş efendim şu anda ben Evden bile çıkmadan bütün kütüphanelere ulaşabiliyorum, ansiklopedilere ulaşabiliyorum, tefsirlere bakabiliyorum, fıkhi bir hükme erişebiliyorum. Acaba ben gidebilecek miyim cennete? Bu kadar imkan varken ne yapıyorum ben yani? Bunları nasıl değerlendiriyorum? Onun için lütfen herkes bu konuda kendisine baksın. Ama Allah Teala bir insan kafirse kafir ne demek arkadaşlar? Hakikati hiçbir şekilde kabul etmeyen demek, reddeden demek, kendisine gelen hakikati reddeden, üstünü örten demek. Bir de kendisine hakikat gelmemiş olanlar, yani yeterince kuvvetli gelmemiş olanlar var. Onu Allah Teala onların hesabını kendisi görecek. Bizim orada bir söz söyleme yetkimiz olduğunu düşünmüyorum. İşte Elmalı yazır arkadaşlar bu bölümü çok kısa hızlı geçmiş. Ee, burada diyor ki وَالَّذ۪ينَ keferu e amaluhum. O küfredenlerin de amelleri, gön gönüllerince iyilik diye yaptıkları bütün işleri, itikatları bozuk ve gayeleri heva olduğundan dolayı. Çok kısa tefsir etmiş ama çok açıklayıcı aslında üzerinde düşünecek olursanız. Evet sebebini söylüyor yani niçin onların bu amelleri bir serap gibi yani uzaktan baktığımda var ama yanına gidince yok niçin arkadaşlar çünkü itikatları bozuk bir defa bir yani o amellerin gönderileceği ve işe yarayacağı merciyi kabul etmiyorlar o merciyi kabul etmiyorlar iki arkadaşlar gayeleri de heva yani çünkü tamamen reddediyorsa bir insan Allah'ı, ahireti, kitabı, peygamberi, kafir o demek. Bunları reddediyorsa arkadaşlar niçin yapıyor o iyilikleri? Tamamen kendi e, iç dünyasıyla ilgili sebeplerden ötürü. Dolayısıyla kişisel yani yaptığı o şeyler. Heva, gayeleri de heva olduğundan dolayı kesera bin bi'ki'atin bir çöldeki seraba benzer uzaktan yaldırar. Yaldıramak güzel Türkçe bir kelime. Parıldar böyle. Yahse bu zam'anü ma'a susayan onu bir su zanneder. binaneley hararetinden imrenir uzaktan ona. İhtirasla koşar. Yani ne yapıyor bunlar? Amellerine güveniyorlar. Orada bir amelimiz var yaptığımız diye. Hatta idâ câ'ehu lem hu şey'en. Vaktaki ona varır, yanına varır ki onu hiçbir şey bulmaz. Yok, yok yani öyle bir şey yok. İçini yakmakta olan hararetini teskin edecek hakiki suyu bulamadığı gibi uzaktan tevehhüm ettiği evham etmek demek, varsaymak demek. Uzaktan varsaydığı parıltı da kalmaz. Koştuğu emelin yalan olduğu tahakkuk eder. Yani burada arkadaşlar tabii bir kafiri hayal etmek kolay değil bizim için, benim için şahsen. Yani kafir bir zihin nasıl çalışır? Kafir bir Kalp nasıl çalışır? Ee, bunu hayal etmek kolay değil. Fakat burada e, işaret ettiği nokta şu: Niçin yapıyorlar o iyilikleri? Niçin yap? Herkes arkadaşlar, ne? Biz kendimize bakalım. Herkes neyi niçin yapıyorsa o yaptığı e, hedef ve ulaşır aslında. Yani diyelim ki ben bu dersleri niçin yapıyorum? Yani bir vaize sayfasında. Niçin? Görevim değil. Efendim kimse bana bu işi yüklemedi. Yani bir çıkarım yok. Buradan bir karım yok. Yani niçin yapıyorum? İşte ben neye niyetlenmişsem, neyi hedeflemişsem, ne demişti? Hatırlayın gayeleri onların heva. Ben neyi hedeflemişsem onu bulacağım arkadaşlar. Meşhur innemele amalu bin niyat hadisini hatırlayın yani meşhurun da üstünde mütevatir ee, mesela ben şöhret olmayı hedeflemişsem bu işten e, bu işi yaparak arkadaşlar neyi elde edeceğim hepiniz beni çok tanıyacaksınız işte meth edeceksiniz işte birbirinize tavsiye edeceksiniz ve kıyamet günü ben diyeceğim ki ya ben bir tefsir çalışması yapmıştım hem de hiç karşılıksız böyle fi sebi şimdi onun karşılığını alırım diyeceğim bir gideceğim bakacağım ki Allah korusun arkadaşlar işte serap Niye? Çünkü ben neye niyet etmiştim? Meşhur olmaya. Şöhret kazanmaya. O zaman ona eriştim. Likullimri'in maneva diyor peygamberimiz o hadisin devamında. Herkes için niyet ettiği şey vardır diyor. Yani o yüzden biz bir ameli yaparken onu niçin yaptığımız konusunda kendi kendimize çok dürüst tahliller yapmalıyız arkadaşlar. Ben burada da kendimizi çeşitli savunma mekanizmalarıyla çeşitli akıl oyunlarıyla kandırabildiğimizi düşünüyorum ama bir delilim yok tabi çünkü herkesin iç dünyasını kendisi bilir yani şöyle mesela bir tane örnek vereyim bu kandırmaya işte diyelim ki güzel giyinmeyi seviyoruz işte hadi biraz daha abartalım işte böyle lüks giymeyi seviyoruz diyelim efendim şöyle diyoruz mesela Gerçi böyle diyen de pek kalmadı. Çünkü artık şimdi bir şeyi ben böyle istediğim için böyle yapıyorum demekte de bir mahsur yok artık. Yani ben böyle istiyorum demek çok ayıptı eskiden arkadaşlar. Yani onun mutlaka güzel bir niyetle paketlenmesi gerekirdi. Yani nasıl yani sen hani nefsinin her istediğini yapıyor musun böyle falan. Dolayısıyla bugün artık bireysellik ve bu şey... İşte kişinin kendisini iyi hissetmesi o kadar önemli bir hedef haline geldi ki, hayat hedefi haline geldi ki arkadaşlar ben böyle mutlu olduğum için bunu yapıyorum falan diyebiliyor insanlar. Efendim e, mesela şöyle diyor, diyelim o e, lüks giyinmeyi, güzel giyinmeyi, biraz daha böyle gösterişli giyinmeyi seven kişi. Diyor ki ben böyle giyiniyorum çünkü e, bana bakanların tesettüre imrenmelerini istiyorum. Bunun için yapıyorum diyor. Mesela diyorsa arkadaşlar onun bir biraz daha düşünmesi lazım yani biraz daha kendisine bakması lazım çünkü e, orada başka sorular gelir gündeme. Bu ve benzeri yani işte ben çok çalışıyorum niçin işte e, diyelim ki istediğim yere girmek için ya da istediğim gibi para kazanmak için işte şöyle şöyle hedeflerim var dünyayı gezeceğim ne bileyim daha konforlu bir hayat istiyorum hani böyle demiyoruz kendimize diyoruz ki işte Müslüman güçlü olmalı diyoruz mesela. <gülüyor> evet bu Müslüman güçlü olmalı da doğru hakikaten efendim Müslüman hani temiz eli yüzü düzgün zarif bir görüntüsü de olmalı hakikaten yani Efendimizin bununla ilgili çok hadisleri var efendim ama hani bizimkisi o mu gerçekten anlatabildim mi? böyle böyle kendim, yoksa kendimizi de kandırıp hani böyle e, heva için yaptığımız bir takım şeyleri de sanki din iman için yapıyormuşuz gibi e, hepten büyük bir nasıl denir buna e, tam bir cehalet yani külli bir cehalet çünkü e, bir insan yanlış yapar yanlış yaptığının farkında olursa hiç olmazsa tevbe edebilir yani yanlışını düzeltemese bile Allah'ım affet düzeltemiyorum ben bu konuda bir zaafım var der yardım ister allah Teala'dan bana yardım et bunu düzeltmek için der ama arkadaşlar yanlışı yanlış olarak görmüyorsa ne yapacak asıl korkunç durum o dolayısıyla işte eee amellerimizi vardığımız zaman Allah korusun tabi bir imansızla kendimizi benzetmeyelim ama amellerimizde neyi niyet ettiysek o imansız. Çünkü ahirete inanmıyordu, Allah'a da inanmıyordu, peygambere de inanmıyordu. Peki niçin yaptı bunu? İşte mesela gönül huzuru bulmak için. Tamam gönül huzuru buldu. Kendini iyi hissetmek için. Tamam kendini iyi hissetti. Yani neye niyet ettiyse kişi o verilir arkadaşlar Allah. Onun için niyetlerimiz son derece e, belirleyicidir amellerin karşılığı konusunda. Efendim e, hiçbir şey bulamaz, içini yakmakta olan harare, suyu bulam harareti giderecek suyu bulamadığı gibi parıltı da kalmaz ortada. Koştuğu emelin yalan olduğu tahakkuk eder. Tamam eli boş kaldı. Peki bu kadar mı? Bu kadar da değil. Ve vecedallâhe indehû bir de bakar ki Allah yanında. Allah'ın huzuruna varmış. Halbuki inkar ediyordu değil mi? Reddediyordu. O susuzluk ve yoksulluk içinde hakikatin dehşetini görür. Yani ameller gitmiş ahirete yönük, dönük bir yönü olmadığı için. Amellerinin ahirete dönük bir yönü olmadığı için daha en baştan amellerimizi arkadaşlar ahirete dönük kılan şey niyetlerimizdir. Adam ahirete inanmıyor ki Nasıl ahirette karşılık bekliyor amellerinden? Bir bakacak ki amel yok, bir de bakacak ki Allah var. Yani güvendiği şey yok, ummadığı şey var. Korkmak istemediği, yani korkmadığı için reddettiği, korkmak istemediği için reddettiği Allah'ın kahru gadabı yüreğine inip bütün vicdanını sarar. Dehşete kapılır. فَوَفَّهُ <gülüyor> hisabe Allah da onun hesabını görüverir. Wallahu seriul hisab. Arkadaşlar Allah seriul hesabdır. Çok hızlı hesap görür. Allah Teala. Binaenaleyh o hesabı uzak sanmamalıdır. İşte kafirlerin nurlu zannettikleri iyilik diye koştukları amellerinin akıbeti budur. Bana kalırsa çok güzel anlatmış merhum Elmanlı Hamdi yazır. Arkasından 40. ayet-i kerime, bu e, yine kafirlerin içinde bulunduğu durumu tasvir etmeye devam ediyor, benzetmeler yapıyor Rabbimiz. Hissiyat ve itikatlarına, fikir ve zihniyetlerine, diğer kavil ve fiillerine gelince, yani onların amellerinin durumunu anlattı. Şimdi de onların içinde bulunduğu durum, yani duyguları, e, hisleri, akılları, düşünceleri, zihniyetleri, Nasıl? Evke zulümatin fi bahrin lücciyyin. Derin bir denizdeki karanlıklara benzer. Çok etkileyici bir benzetme arkadaşlar. Nur ayetiyle kıyaslayın. Bir de Bakara suresinde bir ayet var. Başlamadan önce bakamadım ayet numarasına. Allahu veliyyüllebine amenu yökhricuhum minaz zulumat ilen nur Allah iman edenlerin velisidir. Bunu dostudur diye çeviriyorlar. Dost Türkçede biraz denklik ifade ediyor. Yani denkler birbirine dost olur. Velide ise himaye var. Yani bildiğimiz veli Türkçede kullandığımız anlamıyla hem dost ama sizden daha kuvvetli, kudretli bir dost. Sizi himaye ediyor, size sahip çıkıyor. Sizi koruyor, sizi daima gözetiyor. Allah hiçbirimizi velisiz bırakmasın. İman edenlerin velisi Allah'tır. Allahu veli veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilan nur. Onları ellerinden tutar, karanlıklardan aydınlığa çıkarır, nura çıkarır. Bu ayetle çok yalvarırım allah Teala'ya. Böyle namazlarda falan okurum. Size de tavsiye ediyorum bakın. Çünkü hepimizin, hepimize büyük bir müjdedir. Efendim, devamında da kafirlerin, dostunun tağut olduğu şeytan, onların velisi de şeytandır. Arkadaşlar kimin himayesine giriyorsunuz? Giriyoruz. Bak ben de şimdi hata yaptım. Size mi sanki hitap ediyor ayet? Bana da hitap ediyor. En başta bana. Kimin himayesine giriyoruz? Biz yani bir namazı geçirdiğimizde o anda kimin himayesindeyiz? Bir haramı işlediğimizde ya da bir e, iyilik yaptığımızda, bir Allah için, bir iyilik yaptığımızda, bir estağfurullah dediğimizde canı gönülden, Ya Rabbi affet, çok eksiğim var, bana yardım et dediğimizde kimin himayesine girmiş oluyoruz? Ya Rabbi şeytana karşı beni yalnız bırakma, beni bir an bile nefsimle baş başa bırakma dediğimizde kimin himayesine girmiş oluyoruz? Bakın nasıl şeyler var arkadaşlar. Şeytanın taraftarları ve Allah'ın taraftarları var. Allah'ın yanında olanlar var. Bu şey değil. Yani biz Allah Allah tarafında olunca haşa Allah Teala kuvvetleniyor, zenginleşiyor falan değil. Bu bizimle ilgili tamamen. Karanlık deniz, deri, derin bir karanlık. Arkadaşlar bu deniz dipleriyle ilgili, okyanusların derinlikleriyle ilgili belgeselleri seyredin. Yanılmıyorsam, öyle hatırlıyorum, ee, tabi bilim de sürekli geliştiği için, bakın bilimsel tefsir bakayım dedim, bu bugün başlamadan önce bir bilimsel tefsirden bir şeyler bakayım, inanın yani doğru dürüst bilimsel tefsirimiz yok. Ee, olmamasını da çok iyi anlıyorum, çünkü artık her bir bilim dalı o kadar ihtisaslaştı, o kadar derinleşti, bilgi o kadar çok çoğaldı ki, bunların hepsini toplayıp bir tefsir siz 10 yılda yazsanız bile, bir heyetle 10 yıl sonra o tefsir e, şey demode olacak. Çünkü bilim değişti. Dolayısıyla bilimsel tefsir meselesi çok ciddi. Yani e, bilimsel gelişmeleri takip edip hiç olmazsa hani e, bir sentez yapabildiğimiz kadar yapmamız lazım. Bu e, yanılmıyorsam bildiğim kadarıyla arkadaşlar bakın insanoğlu işte Mars'a gidiyor vesaire. Ama henüz tam dibine inmediğimiz ok okyanuslar var. Yanılmıyorsam. Yani denizlerin dibinde ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Çünkü inemiyoruz. Yani kilometrelerce derinlik var. Tam bir sessizlik ve zifiri bir karanlık var. Ve orada yaşayan canlılar var. Nasıl, no, ne oluyor orada e, bilmiyoruz arkadaşlar. Ve burada derin bir karanlık. Bakın ne diyor? Fi bahrin lücciyyin. <gülüyor> Ev kezulümatin. Onlar... Ee, o kafirler öyle karanlıklar içindedirler ki böyle hani güneş gelir falan arada doğar işte güneş doğmasa da hani güneş parlamasa da bir hafif bir aydınlık olur hani kuzey e, ülkelerinde olduğu gibi falan değil çünkü okyanusun dibi gibi derin denizlerin dibi gibi hiç güneş ışığının gelmediği karanlıklar dadırlar o kafirler. Yani zihinlerini bize tarif ediyor arkadaşlar. İç dünyasını, bir kafirin iç dünyasını bize tarif ediyor. Evet. yahuşahu mevcum min fevkihi mevcun. Dalga üstüne dalga. Dalga üstüne dalga onu kuşatmış, kaplamış. Min fevkihi Ve üstünden de bulutlar. Yani fırtınalı, derin bir denizdeki karanlık gibi. Kâfirin iç dünyası. Burada ne diyor biliyor musunuz Elmalı Hamdi Azer? Bakın bir önceki bölümde işte Nur ayetinde Nur, Nur üstüne Nur'un tam zıttına Yani e, Nur'un Ala Nur diyor diye Allah Teala Nur ayetinde Nur üstüne Nur diyordu. E, yaptığı benzetmeyi tarif ederken burada da karanlık üstüne karanlık. öbür taraf yani. Zulümatun ba'duha fevqabat. Karanlıklar üst üste. Üst üste karanlıklar. Öyle ki kafi bir nur nişanesi görmek şöyle dursun. Bir nur belirtisi görülmediği gibi. İzâ ehrece yedehu lem yeket yarağa. Elini şöyle kaldırsa kendi elini göremeyecek durumda. Kendi elini göremeyecek durumda. O karanlıklar da çırpınır. Şuraya buraya saldırır. Fakat uzattığı kendi elini bile görmesi ihtimali yoktur. Nerede kaldı ki haricinden bir hakikat görsün? Şimdi Seyit Kutub'un sözünü tekrar hatırlayalım mı? İşte arkadaşlar hakikat güneş gibi ortadadır. Sen görebiliyor musun yani? Sen görebiliyor musun? Gördün diyelim, şimdi bu, bugün çağımızdaki sorun arkadaşlar. Gördü hakikati, hoşuna gitmedi. Bugün hoşuna gitmiyor işte dinsizleşme, dinden uzaklaşma e, sebepleri ve herkesin kendine göre bir sebebi var. Peki hakikat senin hoşuna gitmek zorunda mı? Yani nasıl diyeyim ben bunu şöyle anlatıyorum bilmiyorum. Belki de e, hayatı tam tanımadığım için, belki de bir kifayetsiz e, olduğum birtakım hususlar var. O nedenlerle bu kadar basit geliyor bana bilemiyorum. Arkadaşlar ben şöyle bakıyorum bu olaya. Bir belgesel izliyoruz genellikle de hayvanlar, hayvanlar dünyası gösteriliyor işte TRT belgesel açıyoruz izliyoruz. Şimdi aslanlar avlanıyor arkadaşlar uğraşıyor pusuya yatıyor izlemişsinizdir işte aslan kaplan fark etmez çitalar vesaire. Ne tuzaklar kuruyor işte rüzgarın yönüne göre kokusunun nereden gideceğini hesaplıyor işte üye, sürünün en zayıf üyesini kontrol et, altına alıyor bazen ekip olarak avlanıyorlar vesaire. Büyük emekler sarf ediyor ve aslan diyelim ki ceylanı hem de bir yavru ceylanı veya nispeten az koşan zayıf bir ceylanı yakalıyor. Arkadaşlar hoşumuza gidiyor mu aslanın ceylanı parçalaması? Hatta <gülüyor> bir de şey var biliyorsunuz dişi aslan avlanıyor çoğu kere avlandıktan sonra erkek aslanı bekliyor. O geliyor önce kendi payını yiyor aslan payı onun içindenmiş. Ondan sonra e, dişi aslan ve yavrular yiyorlar. İşte böyle bütün suratları kan içinde, böyle gövdesinin içine kafalarını daldırıyorlar. Çeke çeke daha hayvan tam ölmeden yani. Hoşumuza gidiyor mu bu arkadaşlar? Gitmiyor. Ama doğa bizim hoşumuza gitmek için yürütmez işini yani. Realite, gerçek, hakikat bunlar birbirinden nüanslar taşır biliyorum. Aralarında nüanslar vardır ama e, ortak noktaları da var. Yani herhangi bir e, nefsin, herhangi bir duygunun hoşuna gitmek için değildir arkadaşlar hakikat. Hakikat e, varlığın yürümesi içindir, varlığın devamı içindir. Dolayısıyla aslında belgesini seyredenler olarak biz, ben biraz evde o konuda muhalif kanatta yer alıyorum. Ben diyorum ki oh çok şükür bugün de avlandı, bugün de aç kalmadı aslan diyorum. Çünkü diyorlar ki ne yapıyorsun sen zalim misin diyorlar. Hayır diyorum ama yani ceylanlar çok fazla ya da işte diğer e, av hayvanları. Ama bak aslanlar kaç tane kaldı dünyada diyorum. İşte onların yaşaması lazım diyorum. Demek istediğim arkadaşlar manevi dünya da böyle. Yani tabii ki nefis sabah 5'te kalkmak istemiyor e şimdi oruç geliyor yani nefis çok mu memnun oh oh oh gene Ramazan geldi nefis yemeyeceğiz içmeyeceğiz ne güzel geçecek falan o maneviyatı bir tarafa bırakın nefis, nefisi diyorum nefis mutlu mu yani arkadaşlar yani veya işte herhangi bir cihat çok mu böyle nefislerin hoşuna gidiyor yani zekat vermek sadaka vermek Arkadaşlar zekat sadaka deyince 300-500'ü düşünmeyin. Öyle servet sahibi insanlar var ki çok büyük miktarlarda zekat vermeleri gerekiyor. Bu yani hoşlarına gidiyor mu? O parayı kazanırken ne emekler sarf etmişler, ne riskler almışlar. Nefsin hoşuna gidiyor mu yani? Nefis hepsini kendisine harcamak istiyor. Ha ne zaman nefsin hoşuna gider arkadaşlar? O nefsi, nefsi emmareden, nefsi levvameye, nefsi levvameden, nefsi mutma mutmainneye çıkarırsanız o zaman o nefis emir ve yasaklarla mutma indir. Yani onları artık tartışmaz. Ama sadece fıkhi emir ve yasakları düşünmeyin. Yani inançla mutma indir, ile mutma indir, yani zikirle mutma indir. Zikretmek için kendini programlaması, kendini hatırlatması gerekmez. Zaten ağzından çıkar, kendiliğinden. Kendiliğinden itaat eder, nefsi mutma indir Ve bununla barışıktır. Aslında hepiniz, Nefsi mutma innenin, gerçekten bunu samimi söylüyorum, nefsi mutma innenin nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz. Nereden biliriz arkadaşlar? Çünkü bazı konularda mutma yaklaştığımız yerler vardır. Herkesin kendine göre değişir bu. Mesela çok yedirmeyi içirmeyi seven biri için misafir ağırlamak asla eziyet değildir. Arkasından söylenmez de ya yoruldum şu kadar falan demez yani o çünkü ondan büyük bir zevk alır işte yaptığınız herhangi bir iyilik size zevk veriyorsa arkadaşlar gazali de bunun işler yani e, siz bir iyiliği zorlanarak yapıyorsunuz ama varacağınız mükafatı düşünüyorsanız bu iyilikte zorlanmaya devam edersiniz yani nasıl diyelim e, namaz kılmak zor geliyor işte örtülmek zor geliyor zekat vermek zor geliyor ee, ama işte cenneti cehennemi düşünüyorsunuz, azabı mükafatı düşünüyorsunuz, dişinizi sıkıp yapıyorsunuz. Gene bu imandır, iyi bir seviyedir ama zorlanmaya hep devam edersiniz. Ne zamana kadar? O fiilin kendisinden zevk alıncaya kadar arkadaşlar. Yani o fiil sebebiyle ileride alacağınız zevki düşünerek değil, o fiili işlerken aldığınız zevk, o, işte onu hangi, Hususta yaşıyorsanız kimisi vermekle olur, bu vererek yaşar, kimisi namaz kılarken, kimisi örtünürken yani o kadar barışıktır ki yani o aksini düşünmüyordur bile. Herhangi bir husus, kimisi mesela işte tebliğ yaparken yani zevk alır, ee, o, o konuda hiç olmazsa nefsi mutmayın nedir? İşte bir hususta bunu başardığımızda diğer hususlara da onu yaygınlaştırmamız kolay çünkü nüveyi çıkardınız ortaya yani bir tohum ekildi o tohum gelişebilir serpilebilir ve bütün bahçeye yayılabilir varlık bahçenize işte arkadaşlar kafir nasıl diyelim o belgeseldeki yani gidişatla savaşan kişi hakikatle savaşan kişi hakikatle savaştığınız sürece yenileceksiniz Yenildikçe içinizdeki karanlıklar artacak, öfke artacak, e, rızanın mukabili ne varsa arkadaşlar Allah'a sığınmanın mukabili, velayetin mukabili bunların zıttına ne varsa düşmanlık hisleri, işte öfke, kızgınlık, e, efendim e, yetersizlik, tatminsizlik hisleri. Herkeste de bu değişir bu karanlığın dozu. Filvaki diyor. Kafirler küfür taassubu içinde öyle boğulur, öyle bocalar. Küfür şu demektir arkadaşlar? Reddede, reddeden kişi gidişatı kendisini açıklayamaz. Olan biteni açıklayamaz. Dünyadaki hadiseleri açıklayamaz. Bazen sizin de açıklayamadığınız zamanlar olur. Bizim de yani iman eden insanların da açıklayamadığı zamanlar olur. Ama ee, onun bir açıklaması vardır fakat kafir için böyle bir seçenek yok yani o iman eden o açıklamaya erişebilir ulaşabilir bilgisi yetmediği için açıklayamamaktadır ama küfreden arkadaşlar nasıl diyelim yani formüldeki en önemli girdiği kaybetmiştir dolayısıyla formülün öbür tarafından istediği sonucun çıkması yani tatmin olmuş bir zihin tatmin olmuş bir kalp çıkması imkansızdır o yüzden de arayışları hep devam eder arkadaşlar onlar için çok dua etmemiz lazım bilhassa hakikati arayan insanlara çok dua etmemiz lazım işte uzak doğu felsefelerine sığınır yeni dinler icat eder ne diyor biliyorsunuz Allah'ın Allah, Allah Teala'nın varlığı hakkında konuşan bazı e, alimler e, çeşitli deliller üreten kelamcılar ürettiği fikirlerden bir tanesi de şudur benim çok hoşuma gider yeryüzündeki bütün putlar bütün yani Tanrı diye tapılan ilah diye tapılan bütün varlıklar aslında Allah'ın varlığının delilidir neden? çünkü Allah'ı bulamayanlar yolda onu ararken onu üretmişlerdir Tanrı diye onu üretmişler samimi arayışta olanların efendim bulmasını Dileyelim canı gönülden hiçbir hakkı kabul etmemek için inadında öyle ısrar eder ki ne halt ettiğinin farkına varmaz. Yani ne yaptığını bilmez. E, tatmin olmak için kendini e, mutlu, mutlu hissetmek için Efendim doyuma ulaşmak için e, cinsel açıdan yanlışlar yapar işte bağımlılıklar geliştirir farklı farklı arayışlara girer az önce söylediğim gibi ve e, efendim e, karanlıklar içinde bir karanlıktan öbürüne e, savrulur durur e, ve men lam yij alillahu lehu nuran fimalahu min nur Arkadaşlar Allah kimin için nur yaratmadıysa nur nur kılmazsa nur var etmezse bir kişi için nur takdir etmemişse female hum min nur onun hiçbir nuru olmayacaktır. Hiçbir yani Allah onu nurlandırmadıkça hiç kimse e, başka bir yerden nur elde edemez. Aydınlık elde edemez diyor. Tabii buradaki Allah'ın takdirinin Kulun aramasıyla ilgili olduğunu biliyorsunuz. Onu artık söylemeye gerek yok. Fil vaki diyor, her kim ki Allah ona bir nur takdir etmemiştir, artık onun için nur yoktur. Onun için körler görmez, sağırlar işitmez, vicdansızlar duymaz, kafirler hakkı kabul etmez. Burada tekrar Seyyid Kutub'un merhumun o sözüne dönelim arkadaşlar. Eğer biz iman etmişsek, eğer biz hakikat bilgisine kenarından köşesinden yani erişebilmişsek, ulaşabilmişsek orada da tabii mertebeler var. Efendim bu hakikati çok işte o genç arkadaşımın bana bugün söylediği gibi çok kuvvetli, çok emin bir sadağıyla söylemeliyiz arkadaşlar. Çünkü yani ben burada Fatma Bayram'ın fikirlerinden bahsetmiyorum ki Allah'ın sözünden bahsediyorum. Allah'ın sözünden bahseden kişinin arkadaşlar, işte çocuklarımıza, etrafımıza hani anlatırken e, emin olması lazım. Kendisinin bir defa emin olması lazım. Kendisinin ıkmık etmemesi lazım. Ve e, işte hep bugün hep ona değindim. Nefislerin hoşuna gitmemesinin normal olduğunu bilmesi lazım. Ve kimsenin hoşuna gitmek gibi bir hedefinin de olmaması lazım. Çok kuvvetli bir şekilde o hakikati dile getirmesi lazım. Bu kuvvetli demek bağıra çağıra, efendim baskı yaparak işte böyle şey otoriter e, tavırlar demek değildir arkadaşlar. Tam tersine aranızda psikoloji tahsil edenler veya ilgilenenler, okuyanlar vardır. Kim bağıra çağıra anlatıyorsa arkadaşlar kendisinin... Ee, o düşünceyle ilgili zayıflıkları vardır. Yani korkanlar bağırır. Korkan korkarsanız yüksek sesle şarkı söylersiniz bir yerden geçerken. Kork kendinden emin olanın bağırmaya ihtiyacı yoktur. Kuvvetli bir şekilde söylemek bağırmak demek değildir. Hakaret etmek işte şey yapmak, zorla zorlamak, baskı yapmak değildir bu konuda çok çeşitli sorular geliyor arkadaşlar hepsine toptan cevap vermiş olayım benim e, kısa kısa cevap verdiğimin farkındayım bazı mesajlara o kadar çok mesaj geliyor ki arkadaşlar benim hiç Instagram başından kalkmamam lazım bu da hiç normal değil takdir edersiniz tek tek cevaplamak kolay değil e, şunu söyleyeyim arkadaşlar baskı insanı mümin yapmaz münafık yapar yani baskı yoluyla ee, sadece baskı yoluyla bazen baskı demeyelim de otoriteye ihtiyacı vardır insanın. Yaşı kaç olursa olsun ve bilhassa ergenlerin, çocukların ee, ama nasıl bir otorite? Arkadaşlar sevgisini kaybetmekten korkacağı bir otorite. Güvendiği bir kişinin otoritesi yani. Hani yoksa ona eziyet eden, onu korkutan onu e, dehşete düşüren onu kendinden utandıran, onu kötü hissettiren korkuya değil yani. O otoriteye değil. Neyse bu kadarlık e, yetsin bugün otorite konusu. 41. ayetten itibaren arkadaşlar, 41-46. ayetler arasında Cenab-ı Hak işte e, yeryüzünde kendi nurunun, kendi Kudretinin, kendi ışığının, ışık yetersiz kalıyor, nurunun diyelim. Tesiri olan sonuçları, bu yeryüzündeki işaretlerini bize hatırlatıyor. İşte bu yüzden bu bölüm yüzünden böyle keşke burası bilimsel bir tefsirle tefsir edilebilseydi diye düşündüm. Burada diyor ki Rabbimiz bir 10 dakika var ve çok kısa zaten anlatmış Elmalıymış. Işte, i̇nşallah orayı da anlatalım. Şöyle diyor, Elam Tera görmedin ne? Yani o kâfirlerin küfrüne rağmen diyor Elmalemdi yazır yukarıyla bağlamak için ennallâhe yüsabbihu lehû men fîs semâvâti Hani bir tarafta bu zulümat içinde kalmış, karanlıklar içinde Allah'tan gelen yani şöyle diyelim. Allah'a imanı düşüncelerinin bir parçası, fikirlerinin, hissiyatlarının bir parçası haline getiremedikleri zaman yani o kombinasyonda Allah'a iman olmadığı zaman geri kalan her şey zifiri karanlık oluyor. Oradan bir şey çıkmıyor, serap oluyor orası. Halbuki yani böyle karanlıklar içindeler, halbuki göklerde ve yerde var olan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. Semavat ve arzda herkes hakikaten Allah için tesbih ediyor bütün hakikatleri ve harekatu affedersiniz, bütün hilkatleri, yaratılışları ve harekatu sekenatlarıyla, duruşlarıyla ve hareketleriyle Allah'ın varlığına ve noksan şaibelerinden nezaheti subhaniyesine fiilen delalet edip duruyor, hepsi subhanallah deyip çağırışıyor. Yani kainatın işleyişini ve her bir mahlukun e, yaratıldığı düzeni İncelediğimizde onun için işte burada da maalesef e, söyleyelim bunu arkadaşlar e, belgesellerde bunları çok güzel görüyoruz ama o belgeselleri de biz yapmıyoruz arkadaşlar çoğunu çoğunu biz yapmıyoruz. Bizim yaptıklarımız da var ama inşallah daha iyi olacaktır diyelim temenni edelim eleştirmeyelim şimdi kimsenin ensesini karartmayalım arkadaşlar e, acizane kanaatim. Bilim üretmediğimiz zaman yani bilimi, bilimi de sadece böyle teknoloji, mühendislik falan zannetmeyin her anlamda yani. Her anlamda bilim üretemediğimiz zaman, bilimi küçümsediğimiz zaman, önemsizleştirdiğimiz zaman arkadaşlar kendi nasıl diyeyim üzerine oturacağımız zemini üzerinde durarak varlık ortaya koyabileceğimiz zemini kaybetmiş oluyoruz e, ve işte bir şeyler yazıyoruz ben de bakıyorum okuyorum iyi kötü Efendim, o yazdığımız şeyler hep afaki ve böyle başkalarının e, araştırmalarına muhtaç o araştırmalar tarafından desteklenmeye muhtaç. Kendimizi işte böyle destekleyecek bir bulguya rastlayabilmişsek modern bilimde çok seviniyoruz. Hemen onu alıyoruz. İşte falan yerde Belçika'da işte bilmem nerede Fransa'da Amerika'da şimdi artık yapılan bir araştırmaya göre deyip hemen onu oraya yapıştırıyoruz mutlu bir şekilde. Ben de yapıyorum bunu yapabildiğim kadarıyla ee, arkadaşlar. Halbuki e, bilimi bilimi kesinlikle efendim bizim üretmemiz gerekiyor ve bunları e, meclis edebilme yani bu, bu cümle çok basitçe ağzımızdan çıkıyor ama çok çok büyük bir proje çok çok büyük e, emekler ben e, sadece şu kadarını söyleyeyim ki e, Müslüman insanların Allah'a inanan, ahirete inanan insanların bilimi küçümsemesi onların inançlarının intiharı olur kendileri açısından e, ikincisi Bilimi de yaptı, diyelim ki küçümsemediler, hadi bilime yönlendirdiler çoluk, çoluk çocuklarını, teşvik ettiler. Bunu da sadece dünyada bir konfor için zannetmeleri, yani dünya hayatının konforuna yönelik bir çaba olarak görmeleri, işte iyi meslekler, iyi para kazanırsın, rahat yaşarsın falan gibi düşünmeleri, e, düşünmemiz yani hepimizin bizim son derece aleyhimizedir üzerinde basacağımız bir zemin olmamasına yol açıyor. Arkadaşlar bütün varlık Allah'ı nasıl tesbih eder? E, kendi yaratılışında Allah'ın koyduğu kodların dışına çıkmamak suretiyle. Onun yani her varlık ne için yaratılmışsa e, onu ifa ederek Allah'a itaat eder arkadaşlar. Çünkü tav'an an kerhen deniyor buna. E, bilinçsizce bunu yapar çünkü bilinç yok insan dışındaki varlıklarda yeryüzünde ee, hani cinleri bir tarafa koyacak olursak efendim bilinçsizce bunu yapar ama sen onun hayatını incelediğinde o varlığı varlıktaki düzeni onun her bir davranışının yani işte kuşları inceliyor birisi efendim çiftleşme döneminde her bir davranış ayarlanmış arkadaşlar her bir davranış vücudundaki her bir tüy ona hizmet ediyor onun varlığını sürdürmesine hizmi hiçbir şey tesadüfi değil, rastgele değil, bir şey atlanmış değil, bir şey eksik kalmış değil. Hani bazıları bunun evrimle olduğunu söylüyor. İşte ihtiyaçları sebebiyle varlıklar evrimleşerek efendim kendi ihtiyaçlarına uygun bir vücut yapısı geliştirdiler. Eyvallah diyelim sizin dediğiniz olsun çünkü ben onu değerlendirecek yetkide değilim ama bunu kim irade etti yani? Bunu kim irade etti? Böyle bir düzeni yani öyle bir doğa ve öyle koşullarda sizi allah Teala yaratıyor ki işte siz kuzeydeyseniz gözleriniz açık renk oluyor, ekvatora doğru yaklaştıkça koyu renk oluyor zaman içerisinde. Niye? İşte güneş ışıklarıyla alakalı. E yani peki... O, o kainatı benim doğamı benim yaratılışımı işte bu yeryüzündeki bu düzeni birbirine uyum içerisinde ihtiyaçlara göre evrimleşebilecek yetenekte kim yarattı yani kim var etti ki bu yetenek fevkalade bir yetenek çünkü ya, yani e, onların dediği anlamda evrimi kabul ettiğimizde arkadaşlar Allah Teala'nın gücünün daha büyük olduğu, yani gücünün büyüklüğü benim zihnimde daha da artıyor bilmem anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü şöyle düşünün ben faraza yani bir yemek yapıyorum, çok basit bir benzetme ama şu anda acil bir örnek bulmam lazım. Bir yemek yapıyorum, bırakıyorum yemeği, tamam yemek orada duruyor. İşte yenirse bir iki gün içinde yeniyor, yenmezse giderek bozuluyor ve çöp oluyor. Değil mi? Ama ben bir yemek yapıyorum. Düşünün arkadaşlar şartlar değiştikçe yemek kendisini adapte ediyor. Bu ne kadar muhteşem bir sanat. Ne kadar muhteşem bir şey. Yani düşünün hava ısındıkça yemek kendini soğutuyor mesela. Uyduruyorum şu anda. Soğutuyor ve işte daha dayanıklı oluyor. İşte ne bileyim ee, hatta kendisini yiyecek olanların damak tadına göre kendisini ayarlıyor mesela. Bu nasıl fevkalade bir şey olurdu? Öyle değil mi? Bir hayal edin. O, eğer evrim varsa ve her şey sizin dediğiniz gibi ise, bu Allah'ın gücünün daha da muazzam, daha da büyük yaratıcının daha da fevkalade bir güce sahip olduğunu bize gösterir. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ben e, kainattaki bütün varlıkların Allah'ı tesbih ettiğini, hani bunu hissedebildiğim zamanlar var onları kendime saklayayım ama e, bunu hissedebilmenin bir yolunun arkadaşlar doğada seyahat etmek olduğunu söyleyeyim size böyle gittiğiniz yerde işte e, sadece hani bazılarımız tarihi kalıntılara meraklı bazılarımız ticari ilişkilere meraklı işte alışveriş merkezleri bazılarımız kültürüne vesairesine meraklı ama doğada seyahat etmek bambaşka bir şey arkadaşlar e, hatta keşke yapabilsek işte e, ıssız, elektriğin olmadığı işte e, bir yerde bir çadır kurmak, orada kalabilmek, o, orada görmek yani doğanın kendi içerisinde e, görmek. Bunları şimdi biz sadece ekranlardan yapabiliyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Belki genç arkadaşlar bu konuda daha aktif bir hayat planlayabilirler kendilerine. Yani ben işte paylaştım geçende bir sürü kişi aman hocam bu çok korkunç bir ses diye geri dönmüş. Balinaların mesela kaydedilmiş seslerinden muhteşem etkileniyorum arkadaşlar. Yani nasıl bir niyaz, nasıl bir çağrı, orada nasıl bir ee, sesleniş var ee, veyahut da bizim sesini duymadığımız seslenişler var doğada arkadaşlar yani 20 frekansın altını duyamıyoruz bin frekansın üstünü duyamıyoruz çok küçük bir aralıktaki sesleri biz duyabiliyoruz kim bilir işte e, atomun çekirdeğindeki seslerden tutunda işte e, değil mi doğadaki bütün sesler nasıl Allah'ı tesbih ediyor ve bütün o hareketler yani işte balıkların göçlerini anlatıyorlar, kuşların göçlerini anlatıyorlar. Yani bunlar saymakla bitmez arkadaşlar ve bütün onu yani niye mesela işte yumurtlamak için bilmem hangi nehrden kuzeye şu kadar yüzüyor somon balıkları yani niye bunu yapıyor? Niye olduğu yerde yumurtlamıyor? Nasıl nasıl biliyor onun vaktinin geldiğini? İşte Allah Teala burada onu söylüyor arkadaşlar. Ve <Sessizlik> tayrusafat Saf saf kanat gelip uçan kuşlar kullun kad alime salatehu ve tesbihah. Onların her biri salatını ve tesbihini bilir. Duasını, ibadetini, tesbihini bilir. Harekat-ü iltica ve tenzihinde Allah'a sığınma ve Allah'ın noksanlıklardan tenzih etme ve hikmeti hilkati olan vazifesine şaşırmaz yaratılış hik hikmetine uygun hareket eder. Asla onun dışına çıkmaz. Hepsi ondan dilektiler, hepsi onu kendine göre takdis eder. Vallahu alimun bima yefalun. Allah da her fiillerine alimdir. Hepsini bilir, hepsini idare eder. Evet arkadaşlar, yaratılıştan bahseden <gülüyor> ayetleri okumaya Devam edeceğiz. 42. ayet-i kerimede kaldık. Ee, bu bölümü 42 ve 46 arasını sadece meannini verip geçmiş Elmalı Hamdi Hazır. Ondan sonraki bölümü de çok e, hızlıca özetlemiş. E, o nasıl e, öngördüyse öyle yapacağız. Çünkü biz burada Elmalılı tefsiri okuyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Akşamın bu vaktini bize ayırdığınız için Allah'a emanet ediyorum. Allah Teala e, efendim bildiklerimizi büyük bir e, saygı ve ihlasla uygulamayı nasip etsin ki bilmediklerimizi de öğren öğrenelim. O motivasyonla. Hayırlı akşamlar.